Beşeriyetini görmeye engel olurdu. Müslüman olmayanlara da heybeti engel olurdu. Risalemizin hacmine göre Sadece bir teberrük olsun diye şu kadarını yazalım. Tirmizi'nin de tahriş ettiği bir hadisi şerifte Hazreti Hasan radıyallahu ta'la anh şöyle demiştir. Dayım Hint, peygamberin hilyesini çok güzel bilirdi. Bir şeyi vasfettiği zaman üstün derecede izah ederdi. Onun bu kabiliyetine mebni, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini sordum. Çünkü ben hilyesini şiddetli ihtiyakla arzulardım. O da bana şöyle anlattı: Haddi zatında kendisi çok büyük idi. Aynı zamanda halkın nazarında da çok yüce idi. Ay küresinin 14. gecede parladığı gibi, onun mübarek yüzü dalgalanıp parlıyordu. Boyu orta boylunun fevkinde ve uzun boyludan kısa idi. Mübarek başı büyük, saçları hafif kıvırcık idi. Şöyle ki, saçını taradığında rahatlıkla taranıp ayrılırdı. Bazen de saçlarını kendi haline bırakırdı. Ancak tam taradığı zaman kulak memesi hizasından geçmezdi. Alnı genişti. Gür ve hilal gibi kaşları, Bitişik görünürdü Lakin dikkat edildiği zaman Ayrıydı İnce uzun ve gayet siyah idi Burnu ince Uzundu Üstünden nur yükselirdi Ona dikkatle iyice bakan Burnunun sütununu yüksek görürdü Lakin nurların Parıltısından öyle görünürdü Sakalı şerifi sık Yanakları dolgun ve düz idi Mübarek ağzı geniş Dişleri seyrek idi. Göğsünün muyları ince, Boynu da halis gümüş gibi beyaz ve pembe idi. Mafsalları yaratılışta mutedil, Ahenk dar, dolgun ve etli olduğu halde, Göğüs ve karnı bir izde idi. Kendisi çevik ve hareketli idi. Omuzları arası geniş, Kemikleri iri idi. Tüysüz beden kısmı nur gibi parlardı. Boyun çukurundan göbeğe kadar bir çizgi gibi muyu şerifleri uzardı. Memeleri ve karnı üzerinde kıl yoktu. Dirsekleri ve göğsünün yukarısı çokça tüylü, muyları uzun idi. El ve ayakları yumuşak, parmakları orta uzun, el ayası geniş, ayağı altındaki yere basmayan kısım oldukça yüksek, yani düz taban değildi. Ayağı üstü dümdüz, balık sırtı gibiydi. Yürüyüşünde ayaklarını kaldırırdı. Yavaş yavaş vakar ve sükunetle yürürdü. Adımlarını açar, çok acil bir işi olmadıkça yürüyüşünde acele etmezdi. Bir şeye bakmak istediği zaman bedeninin tümüyle dönüp bakardı. Yürüyüş esnasında sadece ayaklarının önüne bakardı. Konuşmak zamanı müstesna, daimi tefekkür halindeydi. Aşağıya bakması, yukarıya bakmasından daha fazlaydı. Ashabını önünde yürütürdü. Kafir müstesna, rastladığı her insana ilk olarak selam verirdi. Munavi ve Ali'l-Kari'nin beyanına göre, haddi zatında kendisi çok büyük idi. Aynı zamanda halkın nazarında da çok yüce idi. Cümlesinin manası şudur ki, kendisine inanan cemalinden, inanmayan heybetinden, yakından ona bakamazlardı. Hatta saygısızlık yapmak isteyen dahi, huzuruna geldiği zaman kalbinde inkar da olsa yine saygı gösterirdi. Uzaktan orta boylu görüldüğü halde, yanına gelen en uzun boyludan daha uzun görünürdü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 ve göğüslerindeki kuran Hakim'in ahkamının tatbikiyle de fenafillah ve bekabillah idiler. Peygamberin ahlakından ibaret kuran Hakim'in emirleri iman mertebesinde sinelerinde taba olunduğu gibi İslam makamında huşu ve itaatkarlıkla azalarında ve ihsan mertebesinde de kalp, ruh ve sırlarında yerleşmişti. Sözleri illeri ve özleri birleşmişti. İşte üstün terbiye ve ulvi ruh olgunluğu, sırrın sırrı, aşkın ötesi burada müşahade edilir. Ve işte zamanımıza kadar da hamdolsun bu üstünlük ve meziyet manevi hilafetle devam etmiştir. Nitekim Kur'an'ı hakimin belhü ve ayetun beyine tun fi cıdor iladina ötul ilm, wama yajhedu bi ayetina illa